o nebinin elinde yetişen ve her biri hayatın farklı alanında bize rehber olan Ashab-ı kiram efendilerimizin hepsine selam O sahabe içerisinde Bambaşka bir kametle 14 asır sonrasından bile Hayat defterinin sayfalarını çevirdiğimiz zaman Gelin Gerçek adam nasıl olunur Onu bize öğretecek olan ve bu meclisin asli sahibi olan Sa'd bin Ebi Vakkas'a selam Onun adına kurulan bu meclise uzaktan yakından gelen tüm kardeşlerim olarak sizlere de selam olsun Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun Aramızda selamı yaysın Selam da darus selam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere kolaylaştırsın. Elhamdülillah 82 il ülkemizin 81 vilayeti Kıbrıs'ı da dahil ederek genelde merak ediyor kardeşlerimiz 82. il neresi diye Kıbrıs Lefkoşe'yi de dahil ederek bir proje başlandı ve bugün 76. programa erişti. Dua edin dua edelim. Hitamını görmeyi de Rabbim en yakın zamanda nasip eylesin. Her programda söylediğim, bazen kürsüden söylediğim, bazen kürsüye çıkarken içimden söylediğim bir şey var. Diyorum ki Rabbime, Ya Rabbi, o büyük insanlar... Senin de buyurduğun gibi rıza makamını elde etmiş insanlar. Yani sen onlardan razı olmuşsun. Onlar da senden razı olmuş. İnsanlık tarihi içerisinde böyle bir başka nesil yok. Ben onlardan birini kardeşlerime anlatmak için kürsüdeyim. Ne olur nefsimi karıştırtma. Nefsim işin içerisine dahil olmasın. Bir aynas, ayna safiyetinde... O güzel insanları yansıtabileyim. Madem meclis onların adına kuruldu, onların adına da layık olacak şekilde neticelensin ve hepimiz heybemize 14 asır sonra bile olsa sanki onlardan bir şey alıyormuşuz gibi alalım da hayatlarımıza götürelim. Duam yine bu ne olur bu duama gönülden amin deyin. Konuşan ben olsam da hayat sadbine bir vakkasın hayatı o hayat bize bir şeyler söylesin o hayat bizi adam etsin o hayat hayatımızdaki bazı boşlukları doldursun o hayat kulluk kalitemizi biraz olsun arttırsın o hayat iman insanı nasıl olur gerçek müslüman nasıl olur Mümin bir insana nasıl kalite kazandırtır? Bu manada bize mesajlar versin ve o hayat Allah'ın razı, Resulü'nün memnun olacağı hayatlar çerçevesinden bizlerin hayatlarına da mesajlar akıtsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Sad bin Ebi Vakkas der demez. Aklıma iki önemli kavram geliyor. Onlardan bir tanesi hamiyettir, bir tanesi ise hamasettir. Hamiyet, mukaddesatı koruma arzusudur. Hamiyet, bir yönüyle din gayretidir. Hamaset, biraz bizde Türkçe'de olumsuz bir kavram olarak anlaşılır. Yani mesela biz bazen hamasete çok sloganiksin falan diyoruz. Hamasette evet bu var Ama Ötesinde bir şey daha var ki Sad bin Ebi Vakkas'ın hayatında o var Eğer hamaset imandan kaynaklanıyorsa O insanın hayatında bir heyecan vardır Ama heyecanının kaynağı imandır İmandan kaynaklanan bir heyecanla Bir insan konuşuyor Hayatını yaşamaya çalışıyorsa, onun hayatında Allah'ın razı olacağı bir hamaset vardır. Eğer bir müminin hayatında hamiyet ve hamaset varsa, o mümin sokakta gezdiği zaman, caddelerde dolaştığı zaman kendisi gibi iman edenlere o imanı yansıtacak güzel bir vakarı vardır o imanı yansıtacak güzel bir heybeti vardır. Hamiyet var, hamaset var. Ona siz baktığınız zaman ne heybetli adam. Allah Müslümanların içinden böyle heybetli adamları yarattığı için ona hamd olsun deyip hamd edeceğiniz bir şey olur. Eğer o heybet varsa o heybet de kafire, inkarcıya, münafığa bir yönüyle korku olur. Hamiyet var. Hamaset var, ikisinden kaynaklanan bir de insanın üzerinde heybet var. Eğer bu üçü varsa iki şey daha vardır. Onlar nedir? Bir hassasiyet vardır. Çünkü o insan hamiyeti din duygusundan dolayıdır. O halde başka bir insan için helal haram sınırları biraz gevşekse bir insanda hassasiyet duygusu varsa onda helal ve haram duyguları bir başka seviyededir. Bu dört tanesi varsa zeminde ne vardır biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Kavramları bir daha hatırlatayım. Sonunda bir daha sizi onlara götüreceğim Ama zihninizde şimdi dursun Hamiyet var Hamaset var Heybet var Hassasiyet var Peki zeminde ne var? Zeminde haşyet var Haşyet nedir? Allah'tan hakkıyla korkmak Hakkıyla sakınmaktır Haşyet nedir? Takvayı elbise edinmektir Haşyet nedir? Her an Allah korkusuyla ki onun adı peygamberin lisanında ihsandır. İhsan şuuruyla yaşamak. ihlası ise kendine azık olarak edinmektir. Sorun bana cevap vereyim size. Sad bin Ebi Vakkas nedir? İşte bu beş kavramın sahibidir. Onu çok iyi tanıyan... Ve peygamber ikliminden bize anlatan iki meşhur alimimiz var. Bugün sahabe ve tabakat alanında o iki isim çok öndedir. Biri El-İsabe'nin sahibi İbn Hacer'dir. Biri de Et-Tabakat'ın sahibi İbn Sad'dır. İkisinden de Allah razı olsun. Ne diyorlar biliyor musunuz bu iki alimimiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının içerisinde cesaret, heybet... Şecaatle öne çıkan dört isim vardır Kimdir o dört isim? Ömer onlardandır Ali onlardandır Zübeyir bin Avvam onlardandır Sad bin Ebu Vakkas onlardandır Allah hepsinden ebeden razı olsun Çok iyi tanıyan bir insanın ifadesi bu Siz bu sözün üzerinden de Bugün meclisin sahibinin nasıl bir sahabi olduğunu anlayın ve neler gelecek bu kavramların üzerinden zeminde o kavramlar olsun ki üzerine bina edeceğimiz şeyler biraz sağlam olsun onu da biraz tefekkür edin. Bu ön bilgi çerçevesinde gelin onun hayat defterinin sayfalarını şöyle hızlı bir biçimde çevirelim. Miladi 593 onun doğum tarihi. Yani nübüvvet geldiği zaman 17 yaşında bir delikanlı. Allah Resulü'nden 22 yaş küçük. imanına vesile olan Hazreti Ebu Bekir'den 20 yaş küçük. Zühre oğullarından Mekke'de ticaret ile bugünkü lisanla konuşalım. Diplomatik ilişkileri ile öne çıkan bir aile Zühre oğulları. Zühre oğulları dediğim zaman. Kimin kabilesi dediğimi siyeri az bir şey bilen anlayacak. Üçüncü babada Allah Resulü'nün anası olan Amine anamızla soy birleşir. Amine annemiz de Zühre oğullarındandır. Dördüncü babada Sad'ın soyu aşere-i mübeşşerenin bir diğer sakini olan Abdurrahman İbni Af'la birleşir. O da o ailedendir ve yine Mekke'de. İman eden ya da inkar içerisinde olan nice isimler o ailenin içerisindedir. Babası Malik İbni Üheyb. imana erişmeden vefat ediyor. Ama ticareti çok iyi biliyor. Oğlunu da çocukluktan beri ticarette yetiştiriyor. Bir de oğlunu atıcılıkta o kullanma noktasındaki mahirlilikte bir farklı yetiştiriyor. Zaten biraz sonra göreceksiniz Sad bin Ebu Vakkas demek Okçuluk ile öne çıkan bir isim demektir Sad bin Ebu Vakkas demek Osmanlı bu geleneği çok iyi anlamış Ve devam ettirmiştir Oklarını atarken Okçuluk adına bir şeyler konuşurken Okçuların piri diye Anarak onu gündem edip Onu konuşacakları bir isim demektir Daha çocukluk yıllarında Buna başlıyor Sad bin Ebi Vakkas. Annesi Hamne binti Sufyan. Beni Ümeyye'den hepinizin çok yakından tanıdığı Ebu Sufyan'ın amcasının kızı. İman dönemine yetişiyor. Müslümanlık döneminin büyük bir kısmını yaşıyor. Ama gelin görün ki hidayet Allah'ın bir vesilesi bir nasibidir. Ne yazık ki Sad bin Ebi Vakkas anasının imanı için çırpınıp çırpınıp durmasına rağmen onu imana taşıyamıyor. Yani küfür üzere yaşıyor ve küfür üzere de vefat ediyor. Sad bin Ebi Vakkas'a olan saygıdan dolayı o ifadeyi kullandım. Öldü demek canım istemedi, içimden gelmedi onun için öyle söyledim. Böyle bir ömrün sahibi olarak 17 yaşındayken Nübüvvetin ilk günlerinde bir rüya görüyor Bir dolunay bakışlara böyle hayranlık verecek bir nurda ona yaklaşıyor ve onun göksüne giriyor Bu rüyanın şokuyla dehşetiyle uyanıyor Ertesi gün sadık dost olan Ebu Bekir'in yanındadır Ebu Bekir'le aralarında İslam öncesi de hukuk vardır başından geçenleri anlatıyor. Hazreti Ebubekir de daha o hafta iman etmiştir. Miladi 610'dan bahsediyorum. Cebrail'in efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a vahyin ilk ayetlerini getirdiği ilk haftadan bahsediyorum. O günlere rastlayan bir zaman diliminde Hazreti Ebubekirle karşılaşan Sad bin Ebvakkas başından geçen o rüyayı anlatınca Gel diyor, gel seni o dolunayla tanıştırayım. Onu alıyor Edyat tepesine doğru götürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o anda sırtı onlara dönük bir biçimde namaz kılıyor. Yaklaştıkça kim olduğunu anlamadığı ama bir şeyler yaptığını fark ettiği o şahsa hayranlığı artıyor aslında tanıyor ama o anda Efendimizin sırtı dönük olduğu için onun Efendimiz olduğunu bilmiyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o an namazını bitiriyor ve ona doğru dönüyor. Dönünce daha Efendimiz konuşmadan Sad bin Ebi Vakkas, vallahi rüyamda gördüğüm ve o anda o ruh haline girdiğim hal bu hal deyip, Efendimiz'in karşısında bili tutulmuş bir vaziyette duruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam imana ve İslam'a ait bazı şeyleri anlatıyor. Sözler daha bitmeden Sad bin Ebu Vakkas'ın dilinden o kelime-i tayyibe La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesi dökülüyor. İman etmiş. Daha bir avuç insan var Mekke'de. Ali var 10 yaşında Zeyd bin Harise var bir köle olarak Hatice var hanım olarak Hür erkeklerden Ebu Bekir var Belki bir iki isim daha var Sayı daha ona varmadan Sallallahu aleyhi ve sellemin O halkasına Dahil olan bir isim oluyor Sad bin Ebu Vakkas Efendimiz aleyhissalatü vesselam Onu çok iyi biliyor Ailesini de biliyor Annesiyle yakınlığı olduğu için Zühre oğullarından biraz uzak olmasına rağmen Efendimiz Sa'd için ne diyor biliyor musunuz? Mekke'de ve Medine'de Sa'd bir meclise girdiği zaman Bakın bakın diyor Sa'd'a Sa'd benim dayımdır Kimin öyle bir dayısı varsa Göstersin diyerek Sa'd bin evi Vakkas'a Parmağıyla işaret ediyor Tanıdığı bildiği bir insan İman halkasına dahil olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü vesselam seviniyor. Ama ailesini ama özellikle de annesini tanıdığı için sağda söylediği söz şu oluyor Efendimizin. Saat iman ettiğini şimdi kimselere söyleme. Şimdi kimselere imanı duyurmama zamanıdır. Böyle bir sözü Efendimiz söyleyince tamam diyecek ama sahabedir bu. Gerçek bir iman eden bir insan ne kadar imanı yüreğinde saklayabilirse sad bir nevi vakkas da o kadar saklayacak. Çünkü hakiki bir imanı elde eden çainata meydan okuyacağı gibi sad da o anda hakiki bir iman elde etmiş bir insan olarak yüreğinde birkaç gün ancak tutacaktır o imanı ve o da en gür seda ile başına ne gelecekse gelsin hiç her şeyi göze alarak duyuracaktır. İman etmiş evinde. iman insanı değiştirir ya. İman eder etmez. La ilahe der demez. Putlar yıkılır ya. La ilahe der demez. Evde, işte, aşta bir şeyler değişir ya. Şimdi bize garip geliyor bunlar. Çünkü söylüyoruz ve bir şey değişmiyor. Ama o gün değişiyor. La der demez yıkılıyor La ilahe der demez Çatır diyor İllallah deyince Bir tevhid akidesi inşa oluyor O ilk insanlarda Bu böyle olduğu için Sadda da değişiklikler oluyor Anne de Oğlundaki bu değişiklikleri Fark ediyor Anlıyor ki iman etmiş Çılgına dönüyor Elinden ne Gelecekse 13 yıllık Mekke hayatında Sad bin Ebu yaptıracaktır. Aklınıza gelen her türlü işkenceyi öz oğluna yapacak bir anne Hamne. İşkenceler para etmeyince, işkenceler karşılık bulmayınca Hamne oğlunu tehdit edecek, çıkacak karşısına ve şunu diyecek. Eğer diyecek Latın ve Uzza'nın üzerine yemin olsun ki Muhammed'in getirdiği dinden vazgeçip yüz çevirip atalarının dinine bir kez daha dönmezsen güneşin altında oturacağım, yemeyeceğim, içmeyeceğim, yıkanmayacağım ve ölümü burada bekleyeceğim. Sen de ben öldükten sonra Mekke'nin sokaklarında bir anne katili olarak dolaşacaksın. Büyük bir imtihan bu imtihan. İmanın seviyesine göre gelir imtihan. Bizim gibi ucuz adamlara ucuz imtihanlar. Ama arttıkça iman buradaki imtihan da artıyor. Terazinin iki kefesini düşünün. Öyledir. İmtihan dünyasındayız. İman arttıkça imtihan azalmıyor. İman arttıkça imtihan da artıyor. İman artmış sattı imtihan da artıyor. Kendisine yapılan işkenceleri sineye çekmiştir. Orada sıkıntı yok. Neler görmüş, neler geçirmiş. Hepsinde Bilal'in dediği gibi ahat ahat demiştir. Şimdi öz annesi kendisinin ölümüyle onu tehdit ediyor. Birkaç gün anne kararlı dayanamıyor sabine bir vakaz annesinin karşısında. Ana diyor. Sana olan sevgimi biliyorsun. Vallahi canımı istesen canımı sana veririm. Ama eğer istediğin şey, iman ettiğim bu değerlerse, Allah'ın adına yemin ederim ki, Dinimi senden çok seviyorum. Yüz tane canın olsa, Hay senin imanına kurban olayım. Yüz tane canın olsa, Ve her gün biri benim gözümün önünde çıksa, Vallahi o iman ettiğim değerlerden yüz çevirmem diyor. Bu büyük bir kararlılık. İşte budur hamiyet. O söz hamasetle söylenmiştir. Hamiyet din duygusu, dini koruma arzusu satta öyle bir üst düzeydedir ki sahabeyi de peygamber aleyhissalatü vesselamı da defaatle kendine hayran bırakacaktır. Anne o kararlılığı duyunca birkaç gün daha devam edecek. Ama Sad'ın yüreği yanacak. Ananın karşısında heybetle konuşmuştur. Sonra gelip kendi nefsiyle baş başa kalınca yüreği yanmıştır anasına karşı. Acaba ben bir yanlış mı yapıyorum deyip Efendimiz'in karşısına gitmiş, başından geçenleri anlatmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 17 yaşında. İmanı için böyle büyük bir bedel isteyen o insanın sözlerini duyunca Ellerini açmış ve daha o ilk günlerde Sad'ın imanı için dua etmiştir Ama Peygamber Aleyhisselat vesselamın Sabır telkin etmekten başka o gün söyleyecek bir şey yoktur Peygamber aleyhissalatü vesselam onu söyleyecek Sonra Cibril-i Emin gelecek Açın bugün sebebi üzül kitaplarını İki tane ayetin bu hadise üzerine indiği söylenecektir. Onlardan bir tanesidir Ankebut suresinin 8. ayeti. Onlardan bir diğeridir Lokman suresinin 14. ve 15. ayeti. İki ayetin de muhtevası birbirine yakın. Ana babaya ihsan ve itaatten bahsediyor. Ama o ihsan ve itaatin sınırlarını da söylüyor. Analarımız babalarımız bizim başımızın tacıdır. Eğer yaşlanmış da bize muhtaç olmuşlarsa onlara bakmak bizim vazifemizdir. Onlara itaat etmek bizim en önemli vazifemizdir. Başkalarının hukukunda yazar. 18 yaşına geldin mi babayı anayı takmayacaksın diye. Bizim hukukumuzda yazan şudur. 50 yaşında olsan 60 yaşında olsan, 80 yaşında olsan, baban hayattaysa babanın rızası şarttır. babanın Babaya ve anaya itaat şarttır. O konuda bize söylenen söylenir. Hatta İsra suresini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Onlara üf bile dememek Allah'ın kitabında ayet olarak yazılır. Biz bu ayetleri şöyle anlıyoruz. Üf demek yani onlar bize iyi davranacak. Yaşlandıkları zamanda biz de onlara iyilik yapacağız. O iyilik yaparken de hiç onlara karşı yüreğimizde bir sıkıntı duymayacağız. Evet ayette bu var ama daha ötesi var. Ne diyor biliyor musunuz ayet? Ben anladığımı söyleyeyim. İnşallah doğru anlıyorumdur. Onlar yaşlanacak. Yaşlandıkça insan çocuklaşacak. Talepleri artacak, seni deli edecekler, ne yapsan hoşnut olmayacaklar, ne yapsan yüzlerini asacaklar, ne yapsan beğenmeyecekler, her şeye rağmen üf demeyeceksin. Ayet bunu söylüyor, yoksa başımızın tacı sessiz sedasız evin bir kenarında oturacak, elini öpeceğiz, duasını alacağız, o da bize dua edecek, e daha niye biz öf diyelim, ö değil, onun ötesinde bir şey diyor, Deli edecek seni deli edecek Ona rağmen üf İşte bunlar söyleniyor Sad'ın şahsında O ilk günün insanlarına Ama bir şey daha söyleniyor Evet üflemek demek yok Evet ihsan Evet itaat Ama temel bir kaide Masiyette Günahta itaat yoktur eğer anne ve babalarımız bizi bir farzın ihmaline çağırıyorlarsa Eğer anne ve babalarımız bizi helal ve haram sınırlarını korumama ya da koruma noktasında bir sıkıntıya çağırıyorlarsa Eğer ana ve babalarımız bizi küfre inkara çağırıyorlarsa orada itaat yok Onun için sada aslında inen ayetler şunu söylüyor Senin söylediğin söz Allah tarafından tasdikleniyor Çok doğru bir söz söylemişsin Canını istese vereceksin Ama Allah'ın yasalarına Allah'ın kurallarına aykırı bir şey isteyecekse Orada itaat yok Bu ayetler inince yüreğine derman olacak Sad bir Ebi Bakasın Anasıyla imtihanı devam edecek o günler Mekke'de bir hadise yaşanacak Daha bir avuç insanlar Cemaatle bazen namaz kılmak için Kabe'ye geliyorlar Kabe'de namaz kılarlarken Mekke müşrikleri Namazdan onları engelleme adına Onlara saldırıda bulunuyorlar Bir arbade, arbada, arbede yaşanıyor bir karışıklık oluyor O anda Kimin vurduğu belli olmadan, Haris bin Ebu Hale isimli, Hazreti Peygamber'in oğlu, Hatice anamızın ise oğlu, onun ilk eşinden olan oğlu, Kabe'nin meydanında şehit ediliyor. İbni Hacer'in el-i verdiği bilgi, önemli bir bilgidir. İslam'ın ilk şehidi olarak da onu gösterir İbni Hacer. Biz genelde, Ammar ile yasir İslam'ın ilk şehitleri olarak biliriz. Onlar ilk şehit ailesi. Ama bu bahsettiğimiz hadise Darül Erkam'dan önce olduğu için İslam'ın ilk şehidinin peygamber evinden biri olduğuna dair bilgi daha doğru bir bilgidir. Ve o insanın şehit edilmesiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeni bir alan açmaya çalışıyor Müslümanlara. Diyor ki. Bundan sonra Kabe'de namaz kılmayın, toplu bir biçimde Kabe'ye gelmeyin, münferiden gelin gidin Kabe'ye, cemaatle namazlarınızı ya evlerinizde ya da Mekken'in dışındaki yerlerde kılın. Efendimiz Aleyhisselat ve Selam'dan bu şeyi alınca, bilgi alınca. Müslümanlar artık Kabe'ye toplu namaz için gelmiyorlar. Onun içinde grup grup bazen Mekke'nin dışına doğru gidiyorlar. İşte o günlerin birine ait bir tabloyu aktaracağım size. O günlerin birinde Ebu Dup Vadisi'nde Ammar bin Yasir, Habab İbni Eret, aşere mi Mübeşşeri'nin diğer bir ismi olan Said İbni Zeyd ve birkaç Müslüman daha Namaz kılmak için gidiyorlar. Mekke'nin dışında bir yer. Oradan da bir grup Mekke'lerin ileri gelenleri ve müşrikler geçiyorlar. Müslümanların orada namaz kıldığını görünce Müslümanlara sataşmak için gelip onlara musallat oluyorlar. İçlerinde Ebu Sufyan da var. Abdullah İbni Hattal isimli bir Mekke müşriği de var. Birkaç kişi daha var. Ahnes bin Şerik gibi diğerleri. Müslümanların imanlarıyla ve namazlarıyla alay ediyorlar. Müslümanlar sabrediyor. Alay biraz daha üst düzeye çıkınca hamiyet bu işte, hamaset bu. Dayanamıyor Sad bin Ebi Vakkas, yerden aldığı bir deve kemiğiyle Abdullah İbni Hattal'ın başına sertçe vuruyor, başını adeta ikiye yarıyor. O anda Mekke müşrikleri korkuyorlar. Müslümanlar da Sad'ın bu yaptığı işten dolayı bir anda heyecana geliyorlar. Önlerine katarak Mekke müşriklerini o vadiden sürüp çıkarıyorlar. İslam adına ve İslam yolunda atılan ilk yumruk o. Ve atı akıtılan ilk kan o. Sad bin Ebi Vakkaz ilklerin adamıdır ne evvelin olmaya başlamıştır ilk gelmiştir ve İslam yolunda da şimdi ilk kanı akıtacaktır daha neler göreceğiz birazdan Olay Allah Resulü aleyhissalatü vesselama intikal ediyor buradan çok önemli bir şey çıkaracağız Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sad bin Ebi Vakkas'ın hamiyetten dolayı yaptığı bu işten memnun oluyor ama şunu da söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Keşke yapmasaydın. Neden? Çünkü daha Müslümanlar bir avuç. Karşısındaki düşmanın anladığı dil şiddet. Müslümanları da şiddetin minderine çekmek istiyor. Eğer vaktinden önce sözden önce o dil konuşulmaya başlayınca İslam'ın mesajlarının önüne gölge çekecek Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Sad bin Evi Hamiyetinden hamasetinden dolayı kutluyor Ancak keşke yapmasaydın da diyor Çünkü senin yaptığın bu şey Onları daha da azgınlaştıracak Ve onlar İslam'ın sesinin Mekke sokaklarında duyulmasına engel olacaklar O günden sonra da Müslümanlar artık bir daha fiili anlamda bir karşılıkta bulunmayacaklar ne kadar işkencelere, hakaretlere, sıkıntılara maruz kalsalarda. İslam uğrunda akıtılan o ilk kanın sahibi Sad bin ebi Vakkas. Arkasından Erkam bin Ebilker'ın vakfettiği evinde Darul Erkam Darul İslam kurulunca İslam'ın o ilk mektebinde talebe olacak ve efendimiz aleyhselatü vesselam'ın terbiyesinde yetişecek, temsil edecek, yaşayacak İslam'ı yaşarken de onlarcasının elinden tutup imana taşıyacak, imana taşıyacak, isim taşınacak isimlerden bir tanesi de onun küçük kardeşi olan Ümeyir bin Ebi Vakkas'tır. Bu ismi unutmayın. Bu isimle biraz sonra işimiz var. Ümeyir bin Ebi Vakkas da Abisinin vesilesiyle hidayet nuruyla tanışacak. Nübüvvetin 10. yılı Allah Resulü ve vesselam o yıllarda Şibi Ebi Talip'ten yeni kurtulmuş. Şibi Ebi Talip bir muhasara Müslümanların ambargo altında inledikleri ve 3 yıl boyunca her türlü insani haklarından mahrum oldukları bir zaman ve bir zemin. Orada neler yaşanmış neler olmuş. Bunları yıllar sonra biz Saad bin Ebi Vakkas'ın dilinden duyacağız. Neden yıllar sonra duyacağız biliyor musunuz? Yine bir ahlak öğretecek kurban olduğumuz Saad İbni Ebi Vakkas. Sahabenin şöyle bir ahlakı var benim aziz kardeşlerim. Asla yaptıkları bir güzelliği bir hayrı reklam malzemesi yapmazlar. Ben ettim ben eyledim. Ben şöyle yaptım. Ben olmasaydım şu olurdu. Bu ben sözlerini sahabe şirk sayar. Ben diye bir şey konuşmaz. Hayır varsa Allah'tan bilinir. Kötülük varsa nefisten bilinir. Bu sahabenin Kur'an'dan öğrendiği bir ahlaktır. Ve bu ahlakı en üst düzeyde kullanan ve yansıtan isimlerden biridir. Sad bin Ebi Vakkas. Aradan yıllar geçmiş kaç yıl. Nübüvvetin 10. yılı hicretten 3 yıl önce hicretin neredeyse 30. yılı 20 küsür yıl aradan geçtikten sonra bir gün insanlara ey Müslümanlar diyecek ve Şibi Ebi Talip'te yaşadığı bazı şeyleri anlatacak. Neden biliyor musunuz? İman etmiş bazıları Kufe'de ama imanın bedelini ödememişler. Tabir caiz mi bilmiyorum ama başka bir söz de aklıma gelmiyor. Biraz miras yedi. Aynen bizim gibi. İslam'ı bedel ödemeden almışlar. Onun için de İslam'ı bedel ödeyerek bugünlere kadar taşıyan insanlar için ileri geri konuşuyorlar. Kufe'de bazıları ve bazıları Sad bin Ebi Vakkas'ın imanına, ameline, kıldığı namazına bile dil uzatıyor. O günlerde orada validir. Valiliğine ait bir şeyler söylenince Bunlar da konuşuluyor Sad bin Ebi Vakkas da Bukhari'ye, Müslim'e, Tirmizi'ye geçen O meşhur sözünü söylüyor Ey Müslümanlar diyor Söylemeyecektim ama Bana söylemek zorunda kaldınız Siz bizi beğenmiyorsunuz şimdi Bizim imanımıza dil uzatıyorsunuz Ama bilin ki biz Üç sene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Şibi Ebi Talip'te öyle sıkıntılar Öyle sorunlar öyle dertler çektik ki Günler geçiyordu ki boğazımızdan bir parça yemek gitmiyordu Günler geçiyordu ki bir lokma yemeye hasrettik Günlerce benim ve Resulullah'ın Ve orada bizimle beraber olan sahabenin Yedikleri sadece Ağaç yaprakları oluyordu. Hatta gelin size bir şey anlatayım. Açlıktan yatamıyorum. Dolaşıyorum şibeye bir talipte. Abdest bozmak için uzaklaştım biraz. Gittim bir yerlere abdest bozarken bir ses duydum toprağın altından. O anda kazdım o toprağın altını. Baktım bir parça deri parçası. Aldım o deri parçasını. Yıkadım. Ertesi gün güneşin önünde onu biraz yumuşattım ve kaç gün onu kendime yemek olarak, azık olarak edindim. Biz böyle iman ettik, böyle geldik bugünlere. Şimdi siz bizi mi beğenmiyorsunuz, bizim imanımızı mı beğenmiyorsunuz deyip o miras yedilere bu sözleri söylüyor. İnanın eğer Kufeliler Sad bin Ebi Vakkas'ın damarına basmasalar, bu sözü bilmeyeceğiz biz. Ve Şibi Ebi Talip'te yaşanan o muhasaranın şiddetini biz anlamayacağız. Ama o insan bu sözleri söylemek zorunda kalıyor. İman adına böyle bir bedel ödemiş o hamiyet kahramanı. 10 yıl Mekke'de böyledir. Arkasından gelen 3 yıl Mekke'de neler neler çekecektir. O 13 yılın sonunda... Yani yaşı otuza vardığı zaman, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Yesrib'i işaret ettiğinde, Neyi var, neyi yok, Her şeyi geride bırakarak, Medine-tün ileri de peygamberin şehri olacak olan, O kutlu şehre, O nurlu şehre, Kardeşi Ümeyr ile beraber hicret edecek. Hicret edip gelecek, Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamla Mescid-i Nebevi'nin inşaatında 6-7 ay uğraşacak, terleyecek, bedel ödeyecek. Mescid-i Nebevi'nin inşaatı bitince Enes bin Malik'i gönderecek Efendimiz. Enes diyecek koş ne kadar ensar muhacir varsa çağır gelsin hepsi çağrılıp gelecek. i̇bn Saad'ın Sad'ın verdiği rakama göre 50 muhacir 50 ensara ama Makriz'in verdiği rakam daha doğrudur. 93 muhaciri, 93 ensara o gün o mecliste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeş kılacak. Sayacak isimleri. Eba Bekir diyecek. Senin kardeşin Harice İbn Zeyd. Sadece isimleri vereyim ama siz biraz araştırın. Neden bu isimler birbirine kardeş kılındı? Bu önemli bir bahistir. En azından siz bulun. Ömer diyecek senin kardeşin Itban bin Malik. Osman diyecek senin kardeşin Evs İbni Sabit. Sayacak sayacak sayacak. Sa'd diyecek senin kardeşin kim? Kim biliyor musunuz? Neden ben bu topraklarda Balıkesir'de bu güzel vilayette Sa'd bin Ebi Vakkas'ı anlattım? Bunun birkaç sebebi var. Sebeplerinden bir tanesini söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinden bir tanesi de şudur. Bir sünnet deyince aklımıza birkaç tane şekil geliyor. Mesela işimize yarayan bazı sünnetler var. Tabağın altını süpürmek gibi, pazarlık yapmak gibi bunlar işimize yaradığı için bunları iyi biliriz. Bazı sünnetler de vardır ki hayatımızda hiç yoktur. O sünnetlerden bir sünnet nedir biliyor musunuz? Seveni sevdiğinden ayırmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir sünnet duydunuz mu? Bu var. Seveni sevdiğinden ayırmaz. Diyelim ki iki dost birbirini sevmiş. Biri önceden vefat etmiş. Biri arkasından. Nereye defnedelim ya Resulallah? Falancanın yanına. Çünkü onlar dünyada da birbirlerini severlerdi. Bakın sünnet. Bir yerlere gönderecek sallallahu aleyhi ve sellem. Falancayı falancayla gönderin. Çünkü onlar birbirlerini severlerdi. Hal böyle olunca ben dedim ki... Manisa'nın nasibi... Arşı titreten vefatıyla... Büyük insan Sad bin Muaz... O da... Ensar kardeşi Sad bin Ebu Vakkasın... E balık de yakın Manisa... Manisa Sad bin Muaz'ı dinledi... Burası da Sad bin Ebu Vakkas'ı dinlesin... Bir sünnet de böylece ihya olsun... Türkiye'de bu topraklarda bile seven sevdiğinden ayrılmasın iki saat yan yana dursunlar feyizlerinden rahmetinden nasiplenelim dedim Allah nasiplendirsin bizleri işte Efendimiz vefatıyla aşçı titreten o büyük insanı Sad diyor senin kardeşin Sad bin Muaz Sad bin Muaz içinde Sad bin Ebi Vakkas içinde düğün bayramdır o kardeşlik o kardeşliğin nelere mal olduğunu biraz hayatlarını işleyince, araştırınca göreceksiniz. İlk günlere ait bir tabloyu anlatıyor. İlk günlere ait Sad bin Ebi Vakkas'ın ilk adımlarından birini şimdi Ayşe anamızın dilinden duyacağız. Yine birçok kaynakta geçen bir rivayet. Münafıklar, Yahudiler o gün Medine'de Efendimizin kulağına da gelmiş... Demişler ki saldıralım bir gece zaten gece önünde nöbetçisi yok koruyanı yok Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem öldürelim kurtulalım gidelim. Efendimiz bunu duymuş Ayşe anamız diyor ki hücre sadetteyiz. Yataktı yatakta ama Efendimiz'de bir huzursuzluk var. Kalktı o tarafa yattı o tarafa yattı anladım ben bir şeyler var ne oldu dedim ya Resulallah. Hümeyram dedi böyledir erkeklere örnek olsun diye bunu da söyleyeyim Ayşe anamıza üç hitap şekli vardır Efendimizin ya Ayşe'dir bazen ya Aiştir yani Ayşecik bazen de pembe yanaklı anlamında Hümeyra'dır hanımıyla böyle konuşur ömrünün sonuna kadar Efendimiz o günde Hümeyra'dır ya Hümeyra'dır duymadın mı münafıkların sözlerini Saldıracaklarmış Medine'de benim evime ve beni öldüreceklermiş Keşke Allah Salih kullarından bir kulunu gönderse de Kapımda nöbet tutsa Ben de o nöbetten dolayı şöyle bir huzura Kapı açsam da birkaç saat bile olsa uyusam Diyor ki Ayşe anamız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu sözü söyler söylemez bir kılıç sesi duyduk dışarıdan Efendimiz kim o dedi. Dışarıdaki ses dedi ki benim ya Resulallah, senin dayının oğlu Sad bin Ebi Vakkas. Ne işin var Sad? Duydum ki münafıklar böyle bir plan yapmışlar. Ya Resulallah sen rahat uyu. Ben kapında bekleyen bir nöbetçiyim. Ne demiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bir salih kul. Kimi göndermiş Allah? Sad bin Ebi Vakkas'ı. Bir büyük insandan bahsediyoruz Peygamberin kapısının önünde nöbet bekleyen ve bunu ilk kez yapan iki gözün sahibinden bahsediyoruz Bir hamiyet kahramanı bir hamaset kahramanından bahsediyoruz Mekke'de birçok şeyi Efendimiz yasaklamıştı Medine'de serbest kılındı Onlardan birisi de düşmanın karşısına çıkmaktı İlk aylarda cihat seferlerine başlıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hicretin birinci yılındaki askeri sefer sayısı yedidir. Yedisinin içinde de bir isim var. Meclisimizin sahibidir. Ne diyecek biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun için saat harp sevdası bir sevdalısı bir adamdır. Harp dedim mi yerinde duramayan bir adamdır Sad bin Ebi Vakkas O seriyelerin bir tanesinde bir ilke daha imza atacak Nedir o zaman Rabig seriyesi zamanıdır 200 kişi Ubeyde İbni Haris'in komutasında Medine'nin dışına çıkmışlardır Sad bin Ebi Vakkas da onların içindedir Karşı tarafta da Ebu Sufyan bir kervanla geçmektedir Karşı taraf Müslümanları korkutmak için ok atıp kılıç gösterileri yapacaktır. Ama Müslümanlar saldırı izni almadıkları için Efendimiz'den saldırmayacaklardır. Onlar biraz böyle tabir caiz ise eğer şov yapmaya başlayınca dayanamayacaktır Sad bin Komtan Komutan Ubeyde İbni Haris'in karşısına gelecektir. Ubeyde diyecek evet Allah Resulü bize saldırmayın dedi. Ama görmüyor musun adamların halini? Bizi çileden çıkardılar. Sadece bana müsaade et onlara bir ok atayım. Ok atayım Müslümanların da izzetini benim attığım oklardan görsünler. Israr ede ede izni koparır. Şöyle oturur. Bir ok ustası o. Sadağında tam 20 tane ok vardır. Öyle bir hızlı ve mahirce atar ki o 20 oku arka arkaya Mekkeliler Müslümanlara arkadan takviye birlik geldiğini zanneder korkuya kapılır ve dağılırlar. O anda da bir ok atılır karşı taraftan gelir Sad bin Ebu Vakkas'a isabet eder. O seriye sırasında iki ilke imza atıyor Sad bin Ebu Vakkas onlardan biri nedir? İslam uğrunda ilk ok atan odur. İkincisi nedir? İlk ok yiyen odur. O oklardan bir tanesi ona isabet edeceği için o işte de ilk olmayı kimselere kaptırmayacaktır. Gelecekler Medine'ye anlatılacak sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz bir daha açacak ellerini hayır dualarında bulunacaktır o büyük insana. Aradan bir müddet geçecek o hadisenin üzerinden yaklaşık 14-15 ay hicretin ikinci yılı aylardan Ramazan daha yeni oruçla tanışmışlar Ramazan orucuyla Müslümanlar hicretin ikinci yılı 7 Ramazan'da Efendimiz aleyhissalatü vesselam haydi yiğitlerim diyerek kervanı vurma adına ileride Bedir gazvesiyle neticelenecek olan o sefer için askerleri Buyutsuz Sukya diye bilinen yerde toplanma emri veriyor. Buyutsuz Sukya nerede biliyor musunuz? Ben de daha yeni geldim hacdan. Size selam getirdiğimi söylemek için söyledim bunu. Allah riya yazmasın. Selam getirdim o güzel topraklardan size. Gitmişseniz gidenler bilir, gitmeyenlerin de zihninde dursun o yer. Medine'de İstanbul'un kokusunu duyacağınız bir yer vardır. Allah kendisinden ebeden razı olsun Osmanlı'nın o son dönemlerinde sıkıntılar içerisinde olmasına rağmen ümmeti birleştirmek için Haydar Paşa'dan Medine'ye kadar tren garını yapan Sultan Abdülhamit son garı getirip Hamidiye denilen ambariye denilen yere yapar. O yer neresidir biliyor musunuz? Asr saadette buyutu sukyadır. Sukya evlerinin olduğu yerdir. Tren tam içinde de küçük bir beyaz mescit görürsünüz. Tam da orası Allah Resulü'nün hatıralar yaşadığı yerdir. İşte orada topluyor Efendimiz askerlerini. Askerler toplanınca sallallahu aleyhi ve sellem yaşı 15'ten küçük olanları ayıracak. Oraya gelen 9 tane isim var. Yaşı 15'ten küçük. Dikkat buyurun. Sahabe dediğimiz neslin cihat aşkını buradan anlayın. Analarından süt yerine sanki bu aşkı emmişler gibi. 11 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında ölümüne bir yolculuk olan Bedir yoluna çıkmak için ellerinde bazen tahta çubuklar Efendimizin önünde sıraya giriyor o çocuklar ve efendimiz de yaşı 15'ten küçük olanları ayırıyor. Her ayırdığı da hıçkırıkla ağlamaya başlıyor. Abdullah İbn Ömer ayrıl diyor. Bir hıçkırık sesi. Ebu Said el-Hudri ayrıl diyor. Bir hıçkırık sesi. Üsam me sen de ayrıl diyor. Bir hıçkırık sesi. Ümeyir hemen arka bir yoldan abisinin yanında. Ümeyir bin Ebi Vakkas'ın ismini unutmayın dedim. Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki bak Resulullah benim akranlarımı ayırıyor. Ben de ufak tefeyim ama gerçi 16 yaşındayım. Ya beni de ayırırsa ne yaparım? Diyor ki abisi kılıcını bağla beline ben şehadet edeceğim. Diyeceğim ki ya Resulallah Ümeyir 16 yaşındadır. Eğer Evet ufak tefektir ama 16 yaşındadır. Yap bunu ben senin için şehadet edeceğim. Diyor ki abisine Sa'd diyor. Araplar biliyorsunuz abi abla demezler isimle hitap ederler. Saat diyor eğer kılıcımı bağlarsam kılıcım benden uzun Resulullah o tabloyu görürse beni hiç götürmez. Ben izni koparayım sonra kılıcımı bağlayayım. Git diyor o zaman git Resulullah ne diyecekse razı olacaksın. Efendimizin huzurunda Ümeyr sen de ayrıl diyor Ümeyr başlıyor ağlamaya. Atıyor kendini yere. Ya Resulallah vallahi diyor. Ben onlardan yaşça büyüğüm, Ben onlardan söyleyeyim Hani Mekke'yi hatırla ben söyleyeyim Bir şeyler söylüyor. Sad geliyor. Onun 16 yaşında olduğuna şahadet getirince izin veriyor Efendimiz. Sad bin Ebi Vakkas kardeşini anlatıyor bize. Vardı eve diyor. Aldı geldi kılıcını. Kılıcı tam göksüne bağladım diyor. Yürümeye başladı yürürken böyle arkadan bir çizgi gibi iz bırakıp gidiyor. Meğer kılıcı yerde sürünüyormuş. Aşk bu işte, cihat aşkı bu işte. Ve o gün orada efendimiz Aleyhissalatu vesselam o izni ona verince abisinden bir şey daha istiyor. Abi diyor, Bedre gidiyoruz. Kime nasip olacak belli değil. Dua et de şehadet gelip bana, bana ulaşsın. Bir şey söylemiyor Sad bin Evi Varıyorlar 313 yiğit Bedrin meydanına. Kur'an yevmül furkan der o güne. Fark günü imanla inkarın, hidayet ile dalaletin, küfür ile imanın birbirinden ayrıldığı gün. Fark günüdür Kur'an'ın dilinde o gün. Orada 14 şehit olacak. O şehitlerden bir tanesi de Ümeyir bin Ebi Vakkas olacak. Şehit olunca varacak yanına. Şöyle kanlı bedenini alacak kucağına Sad bin Ebi Vakkas. Mübarek ola kardeşim diyecek mübarek ola. Dünyaya benden geç geldin. İmana benden geç ulaştın. Ama şehadete benden erken gittin. Senin şahadetin Allah katında makbul olsun, mübarek olsun deyip o kanlı bedenini sarılacak, öpecek, koklayacak. Bırakacak, cihada devam edecek. Müslüman budur zaten. Hamiyet budur, hamaset budur. Gözüne kestirmiş Mekke tarafından bir isim. Adı Said İbni As. Mekke'nin çok ünlü savaşçılarından biri. Elinde bir kılıç var Said İbni Asın Zülketife isimli kimin karşısına çıkıyorsa Said o kılıçla doğuruyor. Sad bin Ebi Vakkas onun karşısında onunla harp ediyor, savaşıyor, savaşıyor onu öldürüyor. Onu öldürdükten sonra da kılıcını alıyor. Kılıç büyük bir kılıç tanınan ve meşhur bir kılıç hemen kılıcına el koyuyor. Bedir neticeleniyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şehitleri tespit ediyor. Şehitlerden bir tanesinin o gün için 16-17 yaşlarında olan Ümeyir bin Ebi Vakkas olduğunu görünce Sad bin Ebi Vakkas'ı tebrik ediyor. O anki Bedre gelmeden önceki tablolar hatırlanıyor. Çok duygusal bir ortam hazırlanıyor orada ve efendimiz de duygulanıyor. Sad bin Ebi Vakkas da duygulanıyor. O anda İtidal adına, denge adına hepimize ölçü olabilecek bir şeye dikkat çekiyor efendimiz. Nedir o şey biliyor musunuz? Bir anda efendimiz bakıyor ki Sad bir vakasının elinde Said İbn As'ın kılıcı. Nedir o diyor? Yarasülallah Said'i öldürdüm ya onun kılıcı. Hemen onu götür yerine koy. O andaki ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ortama pencere açıyor ne olur dikkat edin çok önemli bir mesaj vermek istiyorum buradan size anında diyor ki onu götür yerine koy şimdi Müslim'de Tirmizi'de Nesaide onlarca hadis kitabında bizzat Sa'd ibni Ebi Vakkas'ın kendi anlattığı bir rivayetin üzerinden olayı anlamaya çalışıyoruz. Diyor ki Saad bin Ebi Vakkas. Allah Resulü bana dedi ki götür o kılıcı yerine koy. Ben de kılıcı çok sevmişim. Götürmek istemiyorum. Biraz geriden aldım o emri. Efendimiz bir daha ama daha sertçe. Saad diyor çabuk o kılıcı götür yerine koy. Gittim diyor artık istemeye istemeye kılıcı bıraktım. Neden? Neden? Ganimet malı Kamu malı Devlet malı El uzatılmayacak O konuda Hassasiyeti efendimiz Savaşın meydanında Kardeşi şehit olmuş Bir ismin üzerinden verecek Ve asla bu konuda Tahammül olmadığını Bedir'in meydanında Yevmul Furkan günü günü bile Sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyacak Diyor bıraktım Yolun bir yerinde ayetler nazil olmaya başladı. Enfat suresinde ganimetle ilgili ayetler inince sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri dağıtmaya başlayınca Saad dedi gel bardım huzuruna o kılıcı tuttu o anda bana verdi. Efe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu manadaki sözü uygulaması ne olur bize çok önemli örnekler ve mesajlar olsun bu konuda zaafiyetler yaşadığımız için Şu yaşadığımız günlerde yaşadığımız zeminde Bereket adına birçok şeyden mahrum yaşıyoruz Kamunun malına karşı sallallahu aleyhi ve sellem Bu kadar duyarlıdır Bunlar siyerin sayfalarında kalmayacak Bugüne taşınacak meselelerdir İman ettiğimiz peygamberin şu sözünü Hiçbir zaman unutmayalım O gelip Kendisinden Hırsızlık yapan bir insanın affedilmesine dair ricacı adına bir şeyler söylendiği zaman aleme altın harflerle yazılan o sözü söyleyen büyük insandır. Biz de ona iman etmişiz. Ne diyordu o peygamber? Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa onun elini keserim. Buna iman ettik biz. Öyleyse eğer... Harama karşı hassasiyetimiz bizim bambaşka olmalıdır. Hele bir yerlerde bir konumdaysak. Hele Allah bize mevki makam vermişse. Hele belli yerlerdeysek hassasiyetimiz bir ise yüz olmalıdır ki. Sad'ın bize Bedir'deki o kameti söz söylesin. Sözler böyle Bedir'in meydanında. Dönüp geliyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Uhud'a yakın bir zaman diliminde Sad'la bir hatıra yaşıyor. Bakın yine bize Sad neler söyleyecek, neler yapacak bize. Varyo Efendimiz'in huzuruna. Allah Resulü görünce seviniyor. Dayımın oğlu geldi diye bağrına basıyor. Ya Resulallah diyor. Senden bir dua istemeye geldim. Tek bir dua istiyorum. Bu duayı bana yap. Başka hiçbir isteğim yok senden. Sad bin Evi Akıllı bir insandır. Nasıl dua isteyeceğini çok iyi bilir. Allah'ım ev, araba, eş, iş değil. Bambaşka bir şey. Bir dua istiyor. O duayı yap, başka bir şey istemiyorum. Nedir diyor sor soruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah dua et de Allah dualarımı kabul etsin. Allah benim dualarımı müstecap dualardan saysın. Ben de ellerimi kaldırdığım zaman Rabbime... Rabbim benim dualarıma icabet etsin. Ne diyecektir sallallahu aleyhi ve sellem? Çok önemli bir şey. Uykularımızı kaçıracak bir şey. Bizi rahatsız edecek bir şey. Niye dualarımız kabul olmuyor? Bize öğretecek bir şey. Cümle şöyle başlıyor. Sat. Yediklerine dikkat et. Allah senin dualarına icabet eder. Yediğin helal olacak. Haram lokma senin ağzından geçmeyecek. Sad nasıl bilirsin ki bir insanın yediği haram, giydiği haram, içtiği haram, haram etine kanına karışmış bir insanın Allah duasına niye icabet etsin? Yediklerine dikkat et ki Allah'a ellerini kaldırdığın zaman Allah senin duana icabet etsin. Anladınız mı benim aziz kardeşlerim? Niçin dualarımız makbul olmuyor? Bu kadar dua ediyoruz da neden dualarımıza Rabbim icabet etmiyor? Sebepleri var. Sebeplerinden bir tanesi de budur. Haramla yoğrulmuş bir bedenin duasını Allah icabet etmiyor. Bu sözü Sad'ın üzerinden söylüyor. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam ellerini açıyor Sad. Helale dikkat eden birisidir. Şahsiyetinin anahtarlarından birisi neydi? Hassasiyetti. Onda üst düzeydedir. Ellerini açıyor ve diyor ki Allah'ım sen Sa'd'ın dualarına icabet et. Onun dualarını müstecap dualar olarak kabul eyle. Şimdi bu duayı Efendimiz Sa'd bin Ebu Vakkas'a yapar da sahabe sattan dua almaz mı? Sa sahabe o günden sonra ne zaman bir dua istese Sad'ın yanındadır. Sad ne olur bir dua et. Senin duan Allah katında müstecaptır. Belki senin hatırını Allah duamızı kabul eder der. Onundan dua almak için gayret ederler. Uhud'dayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğlu Abdullah İbni Cahş. Aramış, aramış, bulmuş. Bir taşın altına, arkasına götürmüş. Sa'd demiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam duaların kabul olduğunu söylemiştir senin yaptığın duaların gel Uhud başlayacak biraz sonra sen bir dua et ben amin diyeyim ben bir dua edeyim sen amindi tamam demiş Sa'd sen benden yaşça büyüksün sen başla demiş başlamış Sa'd bin nevi Vakkas dua etmeye Allah'ım demiş biraz sonra Uhud başlayacak kelleler verilecek kelleler alınacak benim karşıma güçlü bir asker çıkar. O benimle savaşsın. Ben de onunla savaşayım. Sonra ben onu öldüreyim. Üzerinde ne varsa hepsini alayım. Onları Allah Resulüne o müşriyi öldürdüğümün bir işareti olsun diye götüreyim. Resulullah da onları görsün. Memnun olsun. Ben de Allah Resulünü memnun ettiğim için bundan sevinç duyayım. Amin demiş. Dua sırası... Abdullah İbni Caşta Abdullah İbni Caşta başlamış duaya. Allah'ım demiş. Ben de saadın istediği gibi senden istiyorum. Benim karşıma da güçlü bir düşman askeri çıkar. O benimle savaşsın. Ben de onunla savaşayım. Ama sonra o beni öldürsün. Sonra birer birer azalarımı kessin. Kulağımı, gözlerimi, dudaklarımı ben uzuvlarını Uhud'un meydanına bırakmış bir biçimde senin huzuruna geleyim. Sen bana de ki Abdullah ne yaptın onları. Ben de sana diyeyim ki Allah'ım günahlarla kirletmiştim. Kirli uzuvları sana getirmek istemedim. Kefaret olsun diye Uhud'un meydanına bıraktım. Kan donduran bu duayı duyunca Sad bin Evi Vakkas amin diyemiyor. Abdullah ibn Cahş şöyle bir vuruyor. Hani nasıl sözleşmiştik? İstemeye istemeye bir amin diyor. Arkasından şunu söylüyor Sad bin Ebi Vakkas. Uhud'un arkasından. Vallahi diyor savaşın sonrasında ben istediğime o da istediğine kavuşmuştu. Allah ona da ebeden rahmet eylesin. İşte Sad bin Ebi Vakkas böyle bir duanın... Kabul olacak duaların bir müjdesi, bir haberini alarak gelmiş Uhud'un meydanına. Uhud'u biliyorsunuz, çok fazla detayını anlatmayayım ama üç merhaleli bir savaştır. Birinci merhalesi adeta ikinci bir Bedir gibidir. Düşmanı önüne katmış Müslümanlar götürüyor. O anda aynen tepesi terk ediliyor. Ayneyn tepesi okçular tepesi terk edildiği için Halid o gün daha Müslüman olmamış Mekke tarafının süvari birliğinin başındadır 200 süvariyle Müslümanları arkadan kuşatıyor O anda Müslümanlar iki ateş arasında kalıyor Ve Uhud'un ikinci safhası başlıyor O anda 70 tane Müslüman orada birer birer şehit oluyorlar Hamza gidiyor Musab gidiyor Abdullah İbni Caş Enes bin Nadır o meydanda gidiyorlar. Üçüncü safha daha zor bir safhadır. Allah Resulü'nün etrafındadır Müslümanlar. Etten bir duvar olmuşlardır. O duvarın içerisinde Sad bin Ebi Vakkas da vardır. Karşı tarafın saldırılarına karşı Müslümanları koruyorlar. Karşı tarafın saldırılarına karşı Efendimiz'i koruyorlar. Dikkat buyurun. Öyle önemli bir söz, öyle önemli bir söz ki o güne kadar başka bir sahabi için Efendimiz söylememiş. O günden sonra bir başka sahabi için daha söyleyecek ve o söz bir daha başka biri için kullanılmayacak. Şimdi size bir söz söyleyeceğim. Bu söz o gün ilk kez Sad bin Ebu Vakkas için kullanılacak. Nedir o söz? Sahabi Efendimizle gelip konuştukları zaman ne diye konuşurlar biliyor musunuz? Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah. Anam, babam, nefsim sana feda olsun ya Resulallah. Hangi sahabi ağzını açsa önce bu cümleyi söyler, arkasından ne söyleyecekse söyler. Bunu söylerken bizim ilahilerde, şiirlerde, Gaza gelip kürsülerde meclislerde söylediğimiz gibi Ya Resulallah canım sana feda kurban olayım şu bu falan değil Fedeke ebi ve ummi deyip yeri ve zamanı gelince anayı babayı feda etmek Fedeke nefsi deyince yeri ve zamanı gelince de nefsi feda etmek Onlarca yüzlerce örneği var bunun O gün bu sözü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sad bin Ebi Vakkas'a söyleyecek Oturmuş Efendimiz'in önüne Karşı taraf saldırıyor Sad da onlara ok atıyor Oklar Efendimiz'e doğru gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Karşı tarafın attığı oklardan bir tanesini Sad'a uzatıyor Uzatırken diyor ki İrmi ya Sad Fedeke Ebi ve Ummi At ey Sad Anam babam sana feda olsun Kaç kez o gün Uhud'un meydanında Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam o sözü Sad bin Ebi söylüyor. Bir tablo daha var orada. Ümmü Eymen anamız analardan bir ana. Efendimizin iki annemden biri dediği bir insan. O bambaşka birisi. O da Efendimiz'e ve oradaki yaralılara sular taşıyor. Hibban İbni Arikan isimli müşrik. Bir ok atıyor ümmeymen Eymen anamıza isabet etmiyor ama Ümmü annemiz korkuyor düşüyor. Düşerken de biraz farklı bir biçimde düşüyor. O anda kahkaha atıyor Hibban İbni Ayıkan. Müslüman bir hanımı düşürüp alay ettiğinin sevincini yaşıyor. Efendimiz'in o kadar izzetine dokunuyor ki. Sad diyor şu adamın bir hakkından gel. Oku veriyor Sad'a. Verirken de duası şudur Efendimiz'in. Allah'ım Sad'ın okunu doğrult. Ona isabet kaydet diyor. O anda atıyor. Hibbanı yere seriyor. Serdiği anda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ellerini açıyor Sad'a dua ediyor. Sen nasıl büyük bir insansın ki. Uhud'a kadar on kez belki dua aldın Allah Resulü'nden. O günden sonra da daha neler alacaksın neler? Sa'd bin Ebi anlatmak kolay mı böyle? Saatler lazım bize. Ondan sonra Hendek, ondan sonra Hudeybiye, ondan sonra Hayber, ondan sonra Mute, ondan sonra Tebuk, ondan sonra Veda Haccı. Hepsinde Sa'd bin Ebi Vakkas vardır. Halifeler dönemi hepsinde vardır. Gelin Hazreti Ömer dönemine Sad demek Kadisiye demektir Kadisiye'ye götüreyim sizi Ve sözlerimi toparlayayım Hazreti Ömer dönemi İslam'ın izzet ve şeref günleri Ömer var Adalet var yani Adalet varsa zaten İslam en gür sedasıyla Dünyada var demektir O günler öyle günler Bugün adalet yoksa Ömer olmadığı içindir Allah bize Ömer nasip etsin. Ömer'in olduğu o günler İslam orduları dört bir tarafta mücadele halinde. İran topraklarında da İslam orduları büyük bir zafer kazanmış. Ama arkasından tarihe cisir savaşı diye geçen yani köprü savaşı diyen, geç, diye geçen bir savaşta mağlup olmuşlar. Hazreti Ömer'in içinden geçen şu. Sasani İmparatorluğu, devrin en büyük süper gücü, büyük bir ordu hazırlamış. Ben halife olarak o orduya komuta etmeliyim diyor Hazreti Ömer. Bunun için de sahabeyi toplamış istişare ediyor. İstişare heyetinde Abdurrahman İbni Aff var, Hazreti Ali var, Hazreti Osman var, Talha var, Zübeyir var, var da var. Ey Müslümanlar diyor benim görüşüm gidip halife olarak Müslümanların başına geçip, Sasani'ye karşı savaş vermek. Müslümanlar itiraz ediyor. En başta da Hazreti Ali hayır diyor Ömer. Sen Medine'yi terk etmelisin. Peki kimi gönderelim diyor. İsimler konuşuluyor. Şunu gönderelim diyor. Ömer olmaz diyor. Şu olsun diyor. Ömer olmaz diyor. O günlerde Sad bin Ebi Vakkas da Hevazin bölgesinde bir görevde. Kim olsun diye konuşurlarken bir anda bir elçi giriyor içeriye elinde bir mektup. Elçi ya emir el müminin diyor. Hevazin'den Sad bin Ebi Vakkas'tan, sana bir mektup var. Hevazin'den Sad bin Ebi Vakkas'tan, sözü duyulunca semahat kahramanı Abdurrahman İbni Af ayağa kalkıyor. Söze dikkat edin buldum ya emir el müminin buldum diyor. Vallahi Sasanilerin önüne ve Sasanilerin karşısına bir aslan pençesi olan Sad'ı göndereceğiz. Onların önüne bir aslan gibi çıkacak ve pençesiyle onları darmadağın edecek. Ömer'de hiçbir ihtiraz yoktur. Tabir caiz ise eğer Abdurrahman İbni Af o isimle tam 12'den vurmuştur. Hemen mektup yazılacak. Sad bin Ebi Vakkas Medine'ye davet edilecek. Görev tevdi edilecek. Hemen görevi kabul edecek. Kadisiye'ye çıkmak için yola çıkacak. Hazreti Ömer de ona eşlik edecek. Vakit ilerledi. Sizi de fazla yormak istemiyorum. Keşke biraz daha vaktim olsaydı. Benim de gücüm sizin de takatiniz olsaydı. O yol boyunca konuşulanları size bir anlatsaydım. Hazreti Ömer... Savaş ahlakını anlatıyor Sad bir Ebi Vakkas'a bir iki cümle söyleyeyim ne olur onun için bana kızmayın Asla kaçanların peşine koşmayacaksın Asla hangi din mensubu olursa olsun bir dine inanan insanların din adamlarına kılıç kullanmayacaksın Hazreti Ömer adalet timsali İslam'ın savaş hukukunu söylüyor. Bugün İslam adına bir şeyler söylemek isteyenler Ömer'in bu gür sedasını duymak zorundadır. Bunu duymadığımız için bu haldeyiz işte. Kadına, çocuğa, yaşlıya el uzatmak yok. Sizinle savaşmaya gelmiş ama kaçmış peşine düşmek yok. Ey Sad Allah Resulü'nün akrabası. Ve dayısının oğlu ve arkadaşım diye sakın böbürlenme. Sakın bunun için kibirlenme. Allah'ın emrine teslim ol. Ve Resulullah bize ne öğrettiyse onları gittiğin yerde temsil et. Allah senden ebeden razı olsun Ömer. Ömer bir başkadır. Ömer konuşturulan adamdır. Ömer Allah Resulü'nün diliyle. İlham edilmiş bir insandır. Çağlar ötesine Ömer bu sözleri söylüyor. Allah'ın o güzel kulu. Peygamberin mübarek ellerinde yetişen o güzel insan. Sad bin Ebi da bunları anlamış. Bunları içselleştirmiş biri olarak hadisiye meydanına çıkıyor. Ve o savaşın galibi oluyor. O savaş galibi olunca İran'ın kapıları İslam'a açılıyor. Şehirler kuruluyor. Gelin. Hicretin 55. Yılına bir gidelim. 55. Hicri 55. Akik köyü. Medine'nin yakınlarında bir köy. 85 yaşında Bir pirifani. Gözleri de ama olmuş. Abdullah İbni Saip isimli Bir zat varıyor yanına. Sad bin Ebu Vakkas'ı Ziyaret ediyor. O da bize naklediyor Zaten. Konuşuyor. Konuştuklarını konuşuyor. Dua alıyor. Ondan dua istiyor. Sonra diyor ki saat diyor sen Allah Resulü'nün sahabissin duaların da istica, isteyecek dualardan aç ellerini Allah'tan iste Allah sana sağlık versin gözlerin görsün ömrünün son demlerinde niye ama yaşayasın? Abdullah diyor sen iyi bir karisin biliyorum sesini tanıdım diyor gözüm yok ama sesinden seni tanıdım ben halimden razıyım. Rabbim için ellerimi ne için açacağımı iyi bilirim. Sen orayı boş ver diyor. Bize bir dua edebi de öğretiyor aslında Abdusad bin Ebi Vakkas. O günlerdir oğullarından birini çağırıyor. Oğlum diyor evin filanca sandığının içinde kanlı eski bir gömlek göreceksin. Al getir onu oğlu getiriyor. O gömlek benim kefenimdir. Oğlu diyor ki baba diyor Sana yeni bir şey alalım Niye bu ne, Neden ısrarla bu gömlek Bir bilsen onun değerini Bu sözü söylemezsin diyor Ve başlıyor sıralamaya O gömlek Bedir'in meydanında Benim sırtımdaydı Ve ben o gün şehit olan Amcan Ümeyr'i Bağrıma yasladığım zaman Onun kanı benim gömleğime Bulaştı ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beni o halde gördüğü zaman Gelip sırtımı sıvazladı O mübarek elleriyle gömleğime dokundu Peygamberin eli var o gömlekte Amcanın kanı var o gömlekte Bedrin hatıraları var o gömlekte İstiyorum ki Rabbimin huzuruna giderken O gömlek kefenim olsun Beni onunla kefenle ve benim cenaze namazımı falancaya kıldır ve beni Baki kabristanlığında defnet diyecek. Ve vefat edecek. Hicri 55, 85 yaşında. Baki kabristanlığına defnedilecek. Yolunuz düşerse cennetül bakiye. Varacaksınız bir selam çakacaksınız oradaki on bin sahabiye. Yürüyeceksiniz şöyle efendimizin Maria anamızdan olan oğlu İbrahim'in mezarına doğru İbrahim'in mezarına bir selam çaktıktan sonra Hemen arkasından bir selamda Sad bin Evi çakacaksınız Çünkü hemen İbrahim'in arkasındadır Orada da metfun Ya da daha doğru ifadeyle meskundur Ölüler Ölü toprağın altındakilerdir Belki bizim sözlüğümüz Sözlüğümüzde ama bir de yaşayanlar vardır ki onlar bize çok şey söylemektedirler eğer 14 asır sonra Balıkesir'de Sad bin Ebi Vakkas hayatıyla bize bu kadar şey söylediyse o halen orada meskundur Allah bizi ondan mahrum bırakmasın ve nasiplendirsin Size şimdi 5 tane cümle emanet edeceğim sözlerimi de bitireceğim Sad bin Ebi Vakkas dedik. Onun hayatının ve şahsiyetinin anahtarları dedik. Bunları dediğimiz bir yerde hayatımıza taşımak için mesajlar vermezsek eksik kalır. Bize ne söyler onu söyleyeyim sözümü de bitireyim. Beş kavram dedim unutmayın dedim. Hamiyet, hamaset, heybet, hassasiyet ve haşiyet. Mesajları da bu beş kavram üzerinden vereceğim. 1- Hamiyet Hamiyet, mukaddesatı koruma arzusu ve İslam'ın sana yüklediği sorumluluk duygusundan kaynaklanan bir gayreti ortaya koyan ahlakıdır. Nerede olursa olsun, iman ettiğin değerleri muhafaza ve müdafaa etmelisin ki bu alandaki vazifeni yerine getirebilesin. Çok mühim ve bize çok şey söyler. Onun için bir daha tekrar edeyim. Hamiyet, mukaddesatı koruma arzusu ve İslam'ın sana yüklediği sorumluluk duygusundan kaynaklanan bir gayreti ortaya koyma ahlakıdır. Nerede olursa olsun... İman ettiğin değerleri muhafaza ve müdafaa etmelisin ki bu alandaki vazifeni yerine getirebilesin. Aziz kardeşlerim, kurban olduklarım. Ne olur şu kardeşinizin şu sözüne dikkat kesin. Şimdi söyleyeceğim anlamda İslam'da din adamı yoktur. Söyleyeceğim anlamda İslam'da herkes kendi dininin adamıdır. Neyi söylüyorum? Dini koruma ve müdafaha, müdafaha vazifesi sadece hocaların işi değildir. Eğer biz bu işi sadece hocalara havale edersek kendi üzerimizden vazifeyi attığımızı zannederiz. Ama yarın Allah katında mahcup oluruz. Hepimiz ne kadar biliyorsak. Ne kadar iman ettiğimiz değerlerden haberdarsak Bunları koruma ve müdafaa etme adına bir mükellefiyet ve zorunluluğumuz var Hamiyet budur zaten Din duygusu budur zaten Ben bir şey yapamıyorum Hiçbir şey yapamazsan yapacağım bir şey söyleyeyim sana İslam'ın aleyhine konuşuluyor Bir şey yapamıyorsun Terk et Terk etmek çok büyük bir şeydir İslam'ın aleyhine konuşuluyor Dinleyen kulaklar olma İslam'ın aleyhine bir şeyler söyleniyor onların pazara sürdükleri bozuk mallara müşteri olma bu işte hamiyettir bir şey yap yani bir şey yap ki hamiyet adına senin de yüreğinde bir tohum oluşsun ve inşallah beslene beslene o tohum meyveye dursun. Hamiyet bu manada çok önemli bir duygu, çok önemli bir ilke olarak Sad bin Ebi Vakkas'ın hayatından bizim hayatımıza taşınır. İki, hamaset. Nedir hamaset bize? Hamaset, imanın heyecanından kaynaklanan bir cesaret, korkusuzluk, yiğitlik ve kahramanlıktır. Davranış ve söylemlerinin altını her geçen gün sağlamlaşan bir akide ile besle ki yarı yollarda kalmayasın. İlk günkü heyecanı son güne kadar koruyabilesin. Bunu da tekrar edeyim yazanlar yazsın diye ama dikkat kesin kelimeler özenle seçildi bundan emin olun. Hamaset.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 93 yaşında Ebu Eyyub El Ensari'yi İstanbul'a getiren şey neydi? Hanım kardeşlerim derse ki bu erkek işidir. Onlara da bir çift sözüm var. 86 yaşında Ümmü Haram anamız Kıbrıs'ta. 86 yaşında Ümmü Ara Haram anamızı Kıbrıs'a götüren şey neydi? Bir tek kelimeyle cevap verirsem ona diyeceğim şey işte hamasetti. Hamaset Böyle bir yiğitliği ortaya çıkarır. Unutmayın aziz kardeşlerim. Din heyecan ister. Ama heyecan sadece orada burada bağırıp çağırıp konuşma değil. Heyecan altı imanla dolan teslimiyetle desteklenen bir şeydir. Eğer bu olursa o heyecan son güne kadar muhafaza edilir. Eğer bu olmazsa öğrenciyken baba parası yerken en iyi mücahit... Sonra biraz bir para görür. En iyi müteahhit. onundan sonra üniversitede söylediği, o öğrencilik döneminde söylediği hiçbir söz aklına gelmez. Onların dışına şeyleri konuşan biri, olu, biri olur. Ama ilk günün heyecanıyla yaşayan, 17 yaşında iman etmiş, 85 yaşında vefat ederken de aynı heyecanı koruyan bir çizgi istiyorsa bir insan hamaseti Kendisine esas edinecek Sad bin Ebi Vakkas gibi 3. Heybet Heybet Müminlere karşı merhametli inkarcılara karşı Şiddetli Haşmetli Vakarlı ve izzetli Durabilmektir Tam tersini yapıyoruz Ama ne kadar önemli Ayette bunu demiyor mu Heybet müminlere karşı merhametli İnkarcılara karşı şiddetli, haşmetli, vakarlı ve izzetli durabilmektir. Doğru işi doğru zamanda ve zeminde yapmak en büyük hedefin olsun ki adımlarını senden önce aynı yolun yolcusu olan büyüklerin ayak izlerine kavuşturabilesin. Son cümleyi bir daha tekrar edeyim.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 ve bunlara azami derecede riayet ederek yaşamaktır Hassasiyet Allah'ın koyduğu sınırları iyice öğrenmek Ve bunlara azami derecede riayet ederek yaşamaktır Helal ve haram çizgilerini iyice öğrenmeli Kul hakkının Ehemmiyetini Hiçbir zaman unutmamalısın ki Dünyanın cazibesine kapılmadan selamete erişebilesin. Bunu da tekrar edeyim yazın. Hassasiyet Allah'ın koyduğu sınırları iyice öğrenmek ve bunları azami derecede riayet ederek yaşamaktır. Şimdi çok iyi bir şey öğrenmişiz biz. Tevil diye bir şey var. Biliyorsunuz ne olduğunu. Allah bir şey demiş. Resulü de o dedi, denilen şeyin nasıl uygulanacağını bize göstermiş. Ama şimdi bana göre, bana göre, bana göre deyip bir şeyler var onlara ayar çekilen. Bu değil işte. Bu sınırları Allah ve Resulü koyar. Bize düşen de uymaktır başka bir şey değil. Benim dikkat çekmek istediğim de o zaten. Hassasiyet Allah'ın koyduğu sınırları iyice öğrenmek.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 Allah'a karşı derin bir korku ve saygı, gerçek ilim erbabının en önemli hususiyeti, dağları dahi paramparça eden ağır bir seviyedir. Her bir cümle bir ayete yaslanıyor. Hocalarım bilir de siz de biraz araştırınca göreceksiniz. Haşyet, Allah'a karşı derin bir korku ve saygı, Gerçek ilim erbabının en önemli hususiyeti dağları dahi paramparça eden ağır bir seviyedir. İhsan şuurunu iyi canlamalı, niyetinin selimiyetini korumalı, ihlası sürekli kendini azık edinmelisin ki bu güzel nimeti her daim koruyabilesin. İhsan şuurunu iyi canlamalı Niyetinin selimiyetini korumalı İhlası sürekli kendine azık edinmelisin ki Bu güzel nimeti Her daim koruyabilesin Benim duam Şu olsun ki Rabbim önce beni Sonra sizleri Din duygusundan beslenen bir hamiyetin sahibi kılsın Amen. Heyecanı imandan kaynaklanan bir Hamasetimiz olsun Mümine baktığı zaman serinlik inkarcıya baktığı zaman korku salan bir heybetimiz olsun Helala harama dikkat eden bir hassasiyetimiz olsun Hepsinin altında da derin bir Allah korkusu olan haşyetimiz olsun Allah bundan geri koymasın İkinci duamda şu Rabbim diyorum Nasıl ki 14 asır sonra Balıkesir'de Aşere-i Mübeşşere'nin yiğidi olan Sad bin Ebi Vakkas'ın meclisinde onun adına kurulan bir sofrada, bir toplantıda, bir mecliste bizi bir araya getirdinse yarın cennette de sahibi Sad bin Ebi Vakkas olan cennette bir araya getir. Ev sahibi yine o olsun. Misafir biz olalım. Senin cennet ve cemalini Kazanacak amellerin sahibi olarak huzuruna gelelim Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Dua ediyorum Dua bekliyorum Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum En emine emanet ettim En emine emanet edilmeyi de sizden diliyorum Geceniz mübarek olsun Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve berekat.